Boş, Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. Dünyanın ekolojik dengesinde hayati rol oynayan okyanuslarda durumun düşünülenden çok daha hızlı kötüleştiği ortaya çıktı. Uluslararası Okyanusların Durumu programının hazırladığı rapora göre okyanuslar birden fazla tehditle karşı karşıya. Uzmanlar okyanusların geleceğini tehdit eden bu durumda iklim değişikliği, kirlilik ve aşırı balık avlanması gibi faktörlerin rol oynadığını söylüyor. Rapor böyle devam ederse okyanuslardaki pek çok canlı türünün beklenmedik oranda yok olabileceğini işaret ediyor. Raporda okyanusları kendimize verilmiş bir hak gibi gördük. Oysa atmosferdeki aşırı karbondioksit emerek artan iklim değişikliğinin en kötü etkilerine karşı kalkan görevi görüyorlardı. Karasal sıcaklığın artışında duraklama gözlense de okyanuslar bundan bağımsız olarak ısınmaya devam ediyor. Esas itibariyle kamuoyu ve siyasetçiler durumun vehametini anlamakta yetersiz kalıyor ya da görmezden gelmeyi seçiyorlar denildi. Programda görev alan Profesör Dan Lafolley, Birleşmiş Milletler İklim Raporu'nun insan faaliyetlerinin gezegen üzerindeki etkilerini en çok okyanuslara yansıdığına dikkat çekerken bu bulgular teyakkuza geçmemiz için daha fazla gerekçe demek. Ama bunlar aynı zamanda harekete geçmemiz için bir yol haritası ve biz de bunu kullanmalıyız diye konuştu. Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin yani IPCC'nin kısa süre önce açıklanan raporunda küresel ısınmanın tartışmasız varlığını ve %95 kesinlikle büyük bölümünün insan faaliyetlerinden kaynaklandığına dikkat çekilmişti. Biyolojik çeşitlilik 50 yılda %28 azaldı. WWF genel... Müdürü Tolga Baştak, 2500'den fazla türü inceleyen Yaşayan Gezegen Endeksi 1970'den beri biyolojik çeşitliğin %28 azaldığını ortaya koyuyor. Türkiye'de küresel ölçekte nesli tehlike altında olan 179 tür bulunuyor. Bunların arasında deniz kaplumbağası, yunus, orfoz ve bozayı gibi türler de var. İnsanlar çoğalıyor ama diğer canlı türleri için durum bunun tam tersi. Hızla artan nüfus, yapılaşma, doğal alanların tahribatı, yasa dışı avcılık ve ticaret yaban hayatının dengesini bozuyor ve bu canlıları yok oluşa doğru sürüklüyor. Özetle biz çoğalırken dünyamızı paylaştığımız diğer canlıların sayısı hızla azalıyor dedi. WWF Türkiye yani Doğal Hayat Koruma Vakfı. Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak yaptığı açıklamada insanoğlunun yaşam için gerekli hemen hemen her şeyi karşılanmasında doğa ve doğanın çeşitliğine muhtaç olduğunu belirtti. Yaşamın, bitkiler ve hayvanların olağanüstü değişkenliği, onların yaşadıkları yerler ve içinde bulundukları ortamlara bağlı olduğunu dile getiren Baştak, ancak doğal kaynaklara yönelik talebin sürekli artmasından dolayı bu çeşitliliğin tehdit altında olduğunu tekrar vurguladı. Baştak diyor ki, yeryüzünde 7 milyar insanın yaşadığı, 2050'de bu rakam 10 milyara yaklaşacağı öngöründüğünde insanlar çoğalıyor ama diğer canlı türleri için durum bunun tam tersi. Hızla artan nüfus, yapılaşma, doğal alanların tahribatı, yasa dışı avcılık ve ticareti yaban hayatının dengesini bozuyor. Bu canlıları yok oluşa doğru sürüklüyor. Özetle biz çoğalırken dünyamızı paylaştığımız diğer canlıların sayısı hızla azalıyor diye konuştu başlak. 4 Ekim Dünya Hayvanlar Koruma Günü olarak geçirdik biliyorsunuz. Diyor ki 4 Ekim sadece gözümüzün gördüğü hayvanları değil, yeryüzünde var olan tüm hayvanların da yaşam hakkına sahip olduklarını hatırlamamız için çok önemli. Dünya Hayvanları Koruma Günü'nün insanların hayvanlara sevgisini ve yaşam haklarına saygısını göstermelerinin yanı sıra bu konuda çalışan kurumlara destek olmaları için de bir fırsat sunuyor diyor kendisi. Kuzey Ormanları Savunması'nın iki üyesi. Ali Yıldırım ve Alper Atmaca, İstanbul'un son ormanları, su havzaları ve tarım alanlarının maruz kaldığı tehlikeye dikkat çekmek için başladıkları yürüyüşün ikinci gününde Göktürk'ten Garipçiye kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca hem doğa katliamına tanıklık edip hem de katliamı fotoğraflarla belgelediler. Üçüncü köprü ve yol yapımı çalışmalarında yüz binlerce ağaç kesilmesiyle ciddi bir yara alan Kuzey Ormanları için güzergah üzerinde 3 Ekim Çarşamba günü başladıktan 100 kilometrelik yürüyüş, 3. Havalimanı için seçilen Tayak Kadın Oda yerimi Mevkii'nde başlamıştı. Ali Yıldırım ve Alper Atmaca aniden bastıran kış soğu ve yağmura rağmen başlattıkları yürüyüşü kararlılıkla sürdürdü. Yürüyüşlerine Uskumruköy civarındaki kesim güzergahı üzerinden giden Ali ve Alper, yol boyu kesilen ormanlık alanları, kuzey ormanlarının yanı başında yayılan beton kentleşmeyi, ağaç kesmeyeceğiz gerekçesiyle yapılan viyadük inşaatlarında kesilen ağaçları, Kesim yapılan geniş arazilerde kalan tek tük ağaçları ve katliama karşı yeniden yeşeren anları şantiyelerde çalışan işçilerle selamlaşarak fotoğraflamayı sürdürdüler. Ve Twitter'da ağaç gölgesi gibi yok. Şantiye işçileri de bunun farkında mesajını attılar. Evet, Uzunçayır gölü Füiloyl ile kaplandı. Tunceli, Merkez Atatürk mahallesinden geçen Uzun Uzunçayır baraj gölüne akıtılan Füiloyl, Gölün büyük bölümünü kapladı. Baraj gölüne fuel oil aktığını gören vatandaşlar durumu belediye ve DSİ ekiplerine bildirdi. Uzun baraj gölünün incelemelerde bulunan belediye yetkilisi Kasım Özdemir ise fuel oil'in daha çok kamu kurum ve kuruluşları tarafından kullanıldığını belirterek Rögar kapaklarını açıp bakacağız. Yapan kurumu tespit etmemiz halinde belediye encümeni gerekli cezayı verecek dedi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Müzik Gezegenin Geleceği. Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri. Hazırlayan Resulhan Uygar Öz Esmi. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.